Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu. Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Günay. Efendim merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi'nin Tatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 açık radyodan herkese merhaba. Ben Zeynep İnnal. Bugün Altyazı Dergisi'nden konuklarım var. Senem Aytaç ve Fırat Yücel bizlerle. Onlarla Altyazı Dergisi'nin Ocak sayısında ilan ettiği 2017'nin en iyi filmlerini şöyle bir göz gezdireceğiz. Ve en iyi film seçilen Amerikan Hani filmini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amerikan Hani bir ilk görüşte aşk hikayesi, Star ve Jack'in süpermarkette kesişen yolları... ...filmin bir yol hikayesine dönüşmesine sebebiyet veriyor. Aslında e, yalnızca Star ve Jack'in hikayesi değil... ...bir minibüsün içinde Amerikan rüyasını arşınlayan gençlerin serüveni. E, aslında bu listelerde ikinizin de ilk filme değil Amerikan hani. Ama e, ne düşünüyorsunuz filmle ilgili diye başlayayım. Ee, hangimizin listesinde daha yüksek sıradaysa o konuşmayalım. <gülüyor> galiba konuşmaya... bende. Evet, <gülüyor> Senemin <gülüyor> iki numarasından. Sen de kaç numara da falan? Yedi galiba. Yedi galiba evet. Evet, ee, evet yani benim bu sene içerisinde vizyona giren filmler içerisinde en sevdiğim filmlerden bir tanesi American Hani tartışmasız. Ee, ve galiba hani filmle ilgili e, en sevdiğim şeylerden bir tanesi de e, yönetmeninin karakterle bir arada... ...durma ve onlarla beraber... ...olma tavrı yani bakışını yerleştirdiği... ...yer. Ee, hani bütün film boyunca zaten... ...hani ensesinden ayrılmadığımız... ...karakterler var özellikle de star hani baş karakteri. Ee, ve gerçekten hani filmin onunla beraber onların enerjisini... ...taşıma ve onların yolculuğuna eşlik etme... E, ...tavrını seviyorum ben en çok. Evet Fırat, Sen de neden <gülüyor> yedinci sırada? <gülüyor> Benim de yani daha biraz daha eleştirel olduğum... Tarafları var yani olumsuz anlamda ama e, aslında Andrea Arnold'un e, farklı e, denemelere açık olma ve risk alma konusundaki cüretkarlığı etkiliyor. Yani Fish Tank gibi bir daha İngiliz e, gözlemci, belgeselci, ekolüne daha yakın duran bir film yapıp ama bir yandan da müzikle iç içe e, bir film yapıp. Ve sonra Woodring Heights gibi e, kostüm dramayı bambaşka bir yere, e, daha realist bir yere çeken bir film yapıp... ...en sonunda Amerika'ya gelip, or, or yani Amerika'ya üç saatlik bir filmde e, sanki o gençlerle birlikte e, bir road trip'e, bir yolculuğa çıkarmış gibi film çekme ve bu ekip... E, ruhunda zaten işte kreditlerde adını yazmıyor en son galiba evet. <gülüyor> yönetmen e, titreni yazıyor. E, yani bu kolektif film yapma halini Amerika'da uygulayabilmesi e, çok etkilediği için aslında bir de tabii ki e, yani müzik popüler e, pop müzik kullanma biçimi aslında yani hip hop'u trap e, kültürlerini ve bunların da alt kültür olarak bakması yani popüler olana birer alt kültür... E, ...motifi olarak... ...bakabilmesi... ...onu neredeyse hani içinden çıkarıyor yani... ...hani bu çok... ...Amerika'daki yönetmenlerin yapabildiği bir şey de değil... ...belki işte Larry Clark... Hı hı. Hı hı. ...ismi geliyor akla... ...işte Harmony Corrin falan... ...onların, onlar yaptığında bizim... ...hani bize etkileyen bir şeyi... ...dışarıdan biri gelip... E, ...çıkarabilmesi, bunu... ...Amerika coğrafyasından... ...gençliğinden alabilmesi... Onların üstte etkileyeceğim ama onun dışında işte benim de şeylerim var. Temkinli olduğum taraflar var. <gülüyor> Burada ya, yani yapım sürecine dair de bir not eklemiş e, olalım. Çünkü gerçekten de çok uzun bir e, süre boyunca bu gençlerle takılıyordu hakikaten kendisi. Yani film e, o, o yani karavanlarda onlarla beraber şey yapıyor ve yani uzun uzun şeyleri de anlatıyor röportajlarında. Hani hakikaten bu gençleri e, bir kısmı. Böyle otoparklardan partilerde yerde bayılmış <gülüyor> olanlardan filan hani kastın kendisini Hı -hı. oluşturuyor. O yüzden hani o enerji gerçekten birazcık orada çok uzun süre takılıp hakikaten de o karakterleri e, hikaye dünyasının içine davet etmesinden de açığa çıkıyor. Müzikleri de galiba o gençlerle birlikte seçmişler bildiğim kadarıyla. Evet, onların dinledikleri. Onların müzikler yani onlara seçtir miş aslında müzikleri de. Hatta Sasha Leini yani starı canlandıran karakteri Sasha Leini de... ...aslında ilk filmi Sasha Aley'in bildiğim kadarıyla... ...onu da bir böyle şeyde buluyor... ...bir kumsal partisinde buluyor bildiğim kadarıyla. <gülüyor> yani müziği içine katması filmin çok önemli ve değerli bence. Yani dışarıdan gelen bir şey değil de... ...karakterlerin her an söylediği... ...yani şarkılar olarak... Filmde yer buluyor. Çok az filmde böylesi hayatın içinden bir müzik e, kullanımı gördüm ben kendi adına. Ama biraz fazla mı acaba? Bana da bazı yerlerde bazı noktalarda biraz fazla geldi. Müzik? müzik. Müzikleri seviyorum aslında ama işte Star ve Jake'in o süpermarkette Birbirlerini gördükleri sahnede birden Rihanna başlıyor ve işte aşkı bulduk falan gibi bir şarkı değil mi o? Evet. Sonra işte ilk birlikte oldukları sahnede o Meister'ın şarkısı çalıyor. Biraz böyle hani video klipimsi şeyler yani tabii ki öyle değil, hiç haddim değil onu söylemek ama biraz fazla... Altı çizili geliyor bana o durum. Bence hani video klibimsi kötü anlamda kullanmaya da biliriz. Aslında biraz bence öyle bir şey yapmaya da çalışıyor yani. Hani müzik de ve bütün o kültürün de bir parçası ya aslında. hani bir, Onun yarattığı görsel kültürün. Hani bizim asıl olarak işte MTV'den filan bildiğimiz yani o alt kültürün alt kültür de demeyelim. Ne diyeceksek ona artık. <gülüyor> yani o popüler kültürün bir parçası. Onun estetiğinin de bir parçası. O yüzden bence o müzikle ...duygulanma hali, müzikte bir şeyleri yaşama Doğru. hali... ...o aslında o gençlerin zaten kendi gerçekliğine dair de bir şey söylüyor gibi. Hani onu bence bilinçli yapıyor. Gerçekten Hı -hı. bir tür video klibimsi etki de yaratıyor. İşte şey Harmony Korin falan da yapar benzer şeyler. Yani o daha popüler kültür estetiğini e, alıp başka bir şeye dönüştürmek. Doğru. Onu da bir araç olarak kullanmak gibi de görebiliriz. Evet ama bir yandan da benim de hani filmle ilgili... ...temkinli olduğum taraf... ...biraz bu yani... E, ...çünkü aslında Fish Tank'te de böyle bir romantik aşk... E, ...hikayesi vardı... E, ...bir yandan... ...Amerika'nın mitolojik taraflarını... ...bütün o Amerika... ...Amerikan rüyası denen taraflara eleştirel... ...bir gözle baktığını... ...birçok sahneden görebiliyoruz ama... ...bir yandan mesafesini kaybettiği... ...noktalarda olabiliyor... ...yani bütün bu işte kayıp gençlik... ...meselesini biraz fazla... ...romantize ettiği... ...bir tarafı var ve müzik üzerinden de... ...bazen pop şarkılarının fazla öne çıkarılması... ...bu evet. e, romantik aşkı besleyecek şekilde... ...fazla öne çıkarılması... E, ...bir yandan da kendisi de e, belirtiyor... ...bir tane işte fotoğrafçının Mike Brody diye... E, ...gençlik e, portrelerinden, fotoğraflarından... E, ...ilham almış... ...orada da Polaroid ışığı çok seviyordum diye... ...onun Hı. Polaroid şimdi ...biraz fazla Polaroid bir Hı. ışık var... Evet. ...onla ee, onunla o polaroid ışıklı ve o polaroid ışığın bugünkü gençlik yani işte pop dediğimiz daha gerçekten ticari bir şey aslında şu an polaroid ışık. Ve onunla da bu romantik aşk hikayesi birleştiğince bir de üstüne riyahnalar evet, falan gelince biraz fazla, fazla oluyor. oluyor. benim adıma <gülüyor> bunu söyleyeyim. <gülüyor> bu romantik aşk hikayesinden bizim merkezde biliyorsunuz her yıl yani Düzenli olarak yaptığımız görsel hafıza projemiz var. Lale Belkıs'ın Romantik Aşk filmine geçelim dilerseniz. Bir de baktım Yaşar Kemal Atıf Bey, etrafımda olacak. Bacı, efendim Falcı Emine seni bekliyor. Anlamadım dedim. De. Atıf Bey dedi ki e illa ki burada bir Atıf Falcı Emine onu sen oynayacaksın dedi. Oynayalım dedik, bakalım. İyi ki de oynamışım. Sunay'la Fikret'in birleşmesi vardı. Orada bomba patlar zaten finalde. Çok çok güzel bir şeydir böyle. Hayvanlarla işte sen peşinden koşuyoruz. Sürü halinde bütün mahalleli mallarımız geldi. Para kazanacağız diye. Ee, ve ben düştüm. Yine devam ettim ben kalkarak falan böyle kimseden bir şey almadan. O sahne bitince Atıf Bey dedi ki, Falceymen'e de, finali yaptı dedi. <gülüyor> çok hoşuma gitti onun o sözü. Yani çok beğenmiş, yani senin finalin bu dedi. Çok güzeldi o film ölüm tarlası güzeldi. Atıf Bey çok önemli bir yönetmendi. Hiç unutmam ben Atıf Bey'dim. Dağınık yatağı çekiyoruz, sitedeyiz falan. Bir akşam, bir arkada hiç hiçbir koyduk ya. Ben... Orada Rusça bir parça söyledim, Nietzschevo diye. O çiçeği söyledim söyledim, Nietzschevo'sun Kalinka'yı söyledim. Ya dedi, biz dedi, seni hiç böyle tanımıyorduk dedi. Nasıl tanıyordunuz siz Hatip Bey'de? Safi, süs bebeği gibi bir şey tanıyorduk dedi. Hiç öyle değilmiş sen dedi. Aman dedim, siz daha tanımayın, bakmayın benim böyle aldım ben böyle de değilim dedim. 64'ten bu yana yazdığım şiirler var. Bütün şarkılarımın sözleri bana aittir. Herkes oyuncu, herkes artist bu evrende. Yaşam ömür adlı bir oyunu oynar. Ah aynalar yalan söylemez. Ona baktıkça doğruyu yanlış görmez. Kıs kıs gülen de karşındaki sen, senin öten. Kaçamazsın ondan o zaman. Kim acaba gülen? Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Senem Aytaç ve Fırat Yücelle Alt Yazı Dergisinin e, ilk 10 filmini konuşmaya devam ediyoruz. E, Senem ilk senin ilk filmin hististe hiç girmemiş. Benim <gülüyor> ilk filmin Blade Runner. Evet. Evet ben de şaşkınım. <gülüyor> yani 11 miydi 12 miydi Öyle bir şeydi yani yakınlardaydı ha 12. 12. Blade Runner'la ilgili evet bayağı bir şey ikiye bölündü herhalde herkes. Ama benim kadar da etkilenen çok fazla insan olmadı mı acaba bizim e, çevreden? Bu arada şeyi söylemiş olalım. Bu seçimler işte altyazı yayın kurulu artı yazarları böyle 20 küsur kişinin listelerinden Hı -hı. oluşturuyor. Herkes ilk onunu gönderiyor ve ortalama alınarak e, oluşturuluyor. Bu arada Amerikanın okurların listesinde de beşinci Sırada. sırada. Evet. Onların Sadece. birincisi ise... ...Cimcanmış'ın e, evet. evet. Senin de ilk filmin üçüncü sırada. Bu arada Hayalet Hikayesi. Evet. Değil mi? Evet. Ama bu, bu arada bu listeler hep böyle fazla ciddiye alınabiliyor ama... <gülüyor> evet. ...ben mesela birinci film bulamadığım için koydum Hayalet hikayesi <gülüyor> <gülüyor> Fakat böyle listeler deyince de Mithat Bey'in... Yine bir yani. <gülüyor> yapmayı en çok sevdiği şeylerden bir. Acaba hangi film olurdu ilk filme? Onu da düşünmeden edemiyorum 2017 yılı için. Tony Erdman'ı sevmediğini biliyoruz. biliyoruz evet, evet. son izlediği filmlerden <gülüyor> biriydi. Bence ilk üçümüz bayağı güzel şimdi bir arada bakınca. Amerika'nın hani Tony Erdman ve Hayalet hikayesi? Güçlü kadın karakterleriyle. Öyle çıkıyor. <gülüyor> Öyle <Evet>. çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki... Ee... Diğer filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Tony Erdman mesela ikinci sırada yer alıyor. Ben mesela onu sevmiyorum. Sevmiyor musun? <gülüyor> ee, aslında yani böyle durumlar bayağı olabiliyor ama tabii bunlardan ziyade başka işte e, örtüşmeler daha fazla e, dikkat çekiyor. Ama hani mesela Tony Erdman benim ilk konum bırak ilk yirmimde bile. Yok. Olacak bir film değil. Hı hı. Ee, bütün o çiğ ve kuru... ...anlatımını hani insanlar... ...çok basit bir anlatım var vesaire... ...ama bana... ...bir yandan da çok klişe bir baba kızı hikayesi... Hı hı. ...ne e, çekiştirmiş... ...uzatmış gibi... <gülüyor> ben son filmin... ...banalliği kullanma biçimini baya seviyorum... ...mesela yani gerçekten çok banal... ...her şey evet. ama o banallikten... ...ara ara öyle duygular... ...öyle karmaşık duygular çıkarabiliyor ki... ...birden böyle... yani işte o ...herkesin malum Whitney Houston şarkısında... Baba kız ilişkisinin her şeyinin <gülüyor> ayyuka çıktığı sahne gibi. Evet. Ee, ben o banallikten çıkardığı karmaşıklığı galiba seviyorum. Fırat o sevdiğim bir şeyden pas atayım. Hı. İki numaran pek insanın listesinde olmayan Agnes Koğullan'dan pokotu izi. Evet ama yani... aslında yurt dışında bayağı bir listede var. Yani hatta Oscar'a aday filmler arasında yani şey, dokuz filmin arasına girmiş hı hı. E, diye gördüm. Yani beni çok çarptı yani Agnes Kovaland'ın evet. bu dönemde e, bu yaşta böyle bir film yapması. Çünkü gerçekten bir yandan yaşla ilgili bir film. Hı hı. Bir yandan çok genç bir film. Bir yandan çok deli bir film. Bir yandan çok metafizik bir film. Bir yandan çok materyalist bir film. Şimdi bu cümle <gülüyor> yani din karşılık bulması gerekmiyor mu listelerde? Bence gerekiyordu o yüzden. Bu yani, evet, arada <gülüyor> benim ikonumda yok ama benim de bayağı sevdiğim bir film yani özel. yani. Bir de sonuna kadar böyle bir şüpheyle izliyorsun. <gülüyor> ne yapıyor? Bunu mu yapıyor gerçekten? <gülüyor> Olan oluyor mu diye. En sonda ama yani mahvetmeyen filmin sonunu ama öyle bir şey yapıyor ki, numara yapıyor ki birden bütün filmin manası da değişiyor sonuyla beraber. O çok etkileyici bir numaraya dönüşüyor. Evet, geçen <gülüyor> mesela Ziya Sevin e, Leviathan'ın muhabbeti geçti. Ben Leviathan'ı o kadar beğenmeyenlerdenim. <gülüyor> Ve bence bu bir yandan Leviathan gibi bir film gerçekten bir ...hani bürokratik kokuşmuşluk bir e, kasaba hali üzerinden aslında şu an Avrupa'ya dair bir şey söylüyor. Ve bence Leviathan'dan daha güçlü. Çok açık şekilde iz Leviathan'dan daha iyi bir film. Evet daha iyi <gülüyor> <sen> <gülüyor> önce de. E, bu arada süremizin sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama e, bir pa parti var. Partiden de birazcık bahsedelim. Dinleyicilerimize duyuralım dilerseniz. Ne zaman yapıyoruz Alt Yazı Partisi'ne? Altyazı 30 Ocak Salı akşamı yapıyoruz Moda sahnesinde yapıyoruz Onlara da buradan bir kez daha teşekkür etmiş olalım Bize mekanlarını açtılar neden yapıyoruz? <gülüyor> da kısaca açıklamak gerekirse, yani bir süredir ekonomik olarak oldukça zor durumdayız. Bu dergi çıkarmak, bağımsız dergicilik hani zaten aslında bilen biliyor, çok kolay bir süreç değil ama son dönemde bayağı sıkıştık. O yüzden bir dayanışma gecesiyle hem artık bunu okuyucularımızla paylaşmak, yaşadığımız zorluğu hani onlarla beraber paylaşmak hem de onlardan destek talep etmek üzere böyle bir parti düzenledik. Ee, çok heyecanlı DJ'lerimiz var. Gelen herkesle inşallah müzik dinleyip eğlenip bir arada e, olmayı umuyoruz. Kim heyecanlı DJ'ler? <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, bir... Rıza Kocaoğlu var galiba. Ee, Can Bonomo var. Bono var? Onur'un Onur var. var. Kim Kio var. Kim Ki O var. Evet. Uluş Bayraktar var. Evet bayağı. Belki belki de daha da fazlası olabilir. <gülüyor> evet. Ee, programımızın bugün de sonuna geldik ee, Senem Aytaç'a ve Fırat Yücel'e çok çok teşekkür ediyoruz ee, biliyorsunuz hep programı e, seçtiğimiz bir şarkıyla bitiriyoruz bugün Fırat Yücel sizler için seçti efendim Sana anons ister misin şarkıyı S sözünü ettiğimiz filmin e, American Hand'in e, aslında finalini yapan parça e, programın da finalini yapıyor e, biraz Amerikan American Hand'in e, o ritualistik atmosferinde besleyen bir şarkı Raurin'in God's My knee. You think I am nothing. I am nothing. You got something coming. Something coming because. your brain, yeah. those who fade, yeah. on a mission, led yeah. by intuition, Save you should listen, because... Okay.